Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin <Sessizlik>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 O yüceler yücesidir. Pek büyüktür. Tekadu s-semâvâtu yetefattarne min favkihim. Velmelâiketu yusebbihûne bihamd-i Rabbihim ve yestegfirûne limen fil-ârd. Ala inna allâhe huvel gafûrur r-rahîm.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 her duruma en uygun olanı da bilir. Şara'a min mined dini ma vassabihi Nuhan ve alledii evhayna ileyk ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en aqimu d-dine ve la teteferrakuu fihi.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 وَمَا تَفَضَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ الرَّبِّ كَإِلَى أَجْرِ مُسَمَّلَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِجْعًا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 Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir. Kim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 Elbette gayet acı bir azap vardır. Tera'l-zalimine mushriqine mimma kesabu ve huve vaqi'un bihim. Vel-lezine amenu ve amilu s-salihati fi revdatil cennat.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 Cennet bahçelerinde dirler. Ramleri yanında cennette istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur. Zâlikellezî yebşerullâhu ibâdehu'llezîne âmenû ve amilüssâlihât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 Odur ki kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir. <gülüyor> Hem iman edip, makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir,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 Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder. <Sessizlik> Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır. وَمِنْ <gülüyor>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 vahayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Size size verilen ne varsa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 Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini edecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kâzâlik âwhiyâ ilek ruhâm min âmrîna, ma kûlt tâdri ma al-kitâb wal-îmân, wala kî jâlna bihi